Mesela iyi bir klasik müzik konserine git, klasik Türk müziği dediğin bir repertuarına bak sonuza bir sürü Naat-ı Şerif vardır içinde. Ondan sonra Hazreti Peygamber ithafen yazılmış bir sürü şiirler vardır. Bakarsın böyle, e, ne ilgisi var bu adamın dersinde? Adam e, iyi müzik diye başka bir şey bilmiyor ki. Onunla yetişmiş ama başka bir şey dinletemezsin. Klasik Batı müziği dinleyebilir. Yani klasik Türk müziği bilen bir adam, klasik Batı müziğini de ikinci derecede dinleyebilir. Yani ana dili değildir onun. En iyi bildiği yabancı dil olur. Bu kadardır. Biz bunları hep es geçiyoruz. Bu anlamda zorunda, zorunluluk kelimesini kullanmışız. Otoriter, asker, dayat, kutsal, devlet olmak zorunda o bu, bu daha iyi yanlıştı. Onu soracaktım. Hı. Cevabını aldım. Yani bu gelenekle kültürle alakalı bir şey. Geçmişten bugüne gelen bu ya, alakalı bir Bir de Türkiye'nin yeriyle de çok alakalı bir şey bu. Bakın Türkiye'nin çok yeriyle de çok alakalı bir şey bu. Yani herhangi bir ülke değil burası. Biz bunu hala anlamakta efendim söyleyeyim an, yani bunu anlayamıyoruz. Bu, İstanbul herhangi Türkiye'de bir şehir değil. Yani, bu... İsmet Üzer'in mülakatında vurgular vardı. Türkiye'nin konumuyla alakalı vurgular vardı. Yani. Hala anlayamayanlar. <gülüyor> bak ben ısrarlıktan söylediğim bir şey vardır. Konstantinopolis dünyanın merkezi değildi. Ama İstanbul olunca. İstanbul dünyanın merkezi oldu. Evet. Şimdi mesela diyelim ben burada değişik şarkılar çalıyorum. Bir İstanbullu olarak çalıyorum bunları. Çünkü İstanbul dediğin dünyanın merkezindeki adamdır. Nerede iyi bir şey var onları arar benimki tane kadar iyi bilemem ama en azından böyle bir ufku vardır onun ben ilk e, İstanbul Dünya'nın Merkezi e, söylemini dinleyince sizden ya ben buradayım Hı. o zaman burası Dünya'nın Merkezi Nasrettin Hoca fıkrası değil ama o evet, ben o mantıkta anlamıştım ilk önce ama e, evet sonra kesinlikle sonra. o değil evet, işte, evet. Ya, bu bir espri falan değil evet. şimdi siz bugün sebep karıştırdığımız şey şu Hı, ne yazık ki mesela bol tepkileri refleksleri hatırlayalım mesela mafyadan hiç haz edilmez i̇şte sadece silah sadece işte para kazanırlar ama ilginç bir şeydir mesela biz işte batıdan niçin geri kaldık söyleminin arkasında peşine gidin bir gücün peşinden ona bir hayran olmak vardır ama estetik bir güçtür bu tabi yani böyle e, şövenizde de maço bir şey değildir ama gerçi Amerika bunu yerle bir etti ne kadar maç olduğunu ne kadar şovenist olduğunu gösterdi. Şimdi hani şöyle deriz değil mi? Hatta Mustafa Kutlu'nun bir öyküsünü hatırlıyorum ben. Daha doğrusu yazıydı galiba. Başlığını hatırlıyorum çünkü. O ki o kadar akıllısın, niçin zengin değilsin? Kardeşim, İslam medeniyeti bir söz medeniyetidir. Makine medeniyeti değildir. Ya bunu anla, anlamıyor. Yani bu ülkedeki insanlar bunu hala anlamakta ısrar ediyorlar. Mesela ben böyle dediğiniz zaman bana şey derler. Böyle diyorsun ama önündeki bir mikrofonu bile sen yapamıyorsun. Ha? O mikseri de sen yapmadın. Ha? Ben çok yalın bir dille söyleyeyim bunu. Yalur başka bir iş yapamaz zaten. Onun görevi budur. Ben burada mesela şöyle bir espri yaparım. O da şudur. Kardeşim ben bunları harcayacak vaktim yok. Bunların parası neyse veririm. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. Çünkü ben hayatımı, bir mikserin yeni modellerini geliştirmekle harcayacak kadar aptal değilim. Ben ona bu kadar para ama o kadar para alıyorsam veriyorum, nerede yaşıyorsun? Yani yaşam kültür mü artıyor, zenginleşiyor? Hayır, hayat kültürü zenginleşmiyor. Mini zenginleştiriyor, mutfağını mı zenginleştiriyor? Hayır. İşte, en yani zenginlik diye bildikleri şeylere bak. Mesela müzik ve yemek başlığı altında düşünün. Zenginlik diye bildikleri şey. Etnik restoranlara gitmek. Kendisi bir şey geliştiremiyor ki. Kim restoranı? Hadi bu hafta Meksika lokantasına gidelim. Yok. En fazla diğerlerinden yamalar yapmak var. Mesela Kitter Gabriel'in müziğini düşün. Bu tür en fazlası. Var her şeyin var evet tamam. Hani mesela benim param yok gidemiyorum. Çünkü niye? Ben tembel biriyim. Yani sabahtan akşama kadar şunu düşünmüyorum. Makine yapsam da bunu birlerine satsam da falan düşünmüyorum bunu. Diyorum ki az yaşarım, öz yaşarım falan. E onda ne var karşılık olarak? Müzik yok. Edebiyat yok. Edebiyat dediğin kocaman bir bulantı. Ya evet, Bunlar tabii büyük genellemeler. <Gülüyor> Millet hoş ama bir bulantıdır bu. Bak geçen ben kusursuz tembel filmini izledim. Saraybosna savaş günlerini anlatıyor diyor. Bu kadar kötü bir film olabilir mi? Çocuklar bile kurtaramıyor filmi. Yani savaş oluyor dışarıda ve yönetmenin, senaristin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Ya böyle bir savaş filmi mi olur. Yani İzlemedim ama bir e, Düşerken diye bir film geliyor sanıyorum. Konya'ya geliyor İstanbul'a gelmiş gitmişti belki. İzlemedim ama izlediğiniz zaman sanıyorum böyle yer, orada da bir fiyasko olacak gibime geliyor. Bizim. Muhtemelen. Çünkü şunu söyleyeyim bakın. Bunlar böyle şeyler ki bunlar slogan zannediliyor. Evet. Müslüman olmayan biri Müslüman birini ya da Müslümanların ürettiği bir şeyi anlayamaz. Yani düşün çeşmeler yapan Niye yapıyor bu çeşmeleri? Sen bugün suyu parayla satıyorsun. Bu adam çeşme yapıyor. Sadece İstanbul'a yapmıyor. Şimdi mesela belediyeler hizmet götürürken zengin semtlere daha çok hizmet götürürler. Niye? Çünkü orada bakan oturuyordur, bakanın bir tanıdığı oturuyordur, üst düzeyde birileri oturuyordur falan diye. Bu adam bu. Bu çeşmeleri her yere götürüyor. Çünkü parayla satmıyor. Hani öyle ya vergi almaya meraklı bu adam. Her şeyden vergi almaya meraklı. Ondan sonra. Adam tutuyor çeşme kültürü diye bir şey çıkarıyor ortaya. Ya bu yaratıcılık diyoruz değil mi bizim adam? Böyle bir şey yapıyor. Minare diye bir şey yapıyor. Çünkü minarenin evrimine bak. Senin bir sürü mesela bir sürü tören çıkarıyor. Şimdi onların yarattığı törenlere bak. Bir de bizim törenlerimize bak. Bunlar müstahameli, tören falan bile değil. değil. İlkokul müstahamelesi. Yani sen mesela Suriye deniyor deniliyor. Haç kafilesini bir düşün. Haç kafilesiyle ilgili yazılanları bir oku, İçine eriyorsun. Türkçene giren deyimleri. E bu tırnak de bir yaratıcılık ürünüdür bunlar. E bu millet devletçi, bu millet her şeyi devletten beklerse bunları kim yaptı? Yerel özel masalar mı var? Bu şöyle bir örnekle bitirelim isterseniz. Evet. Mesela İstanbuldayız ve ben hep şey derim, yaptığım teser, Topkapı Sarayı'na bakınca ne aklınıza geliyor diye. İki şey geliyor olsa gereklerim hep. Harem. Bir de kardeş katli. Mesela Topkapı Sarayı'nda Bağdat köşkü var, kimsenin aklına gelmez bu. Kimsenin aklına geldiğini zannetmiyorum. Ben bazı yerlerde de firmu testim. Şimdi İslamcı söyleme hatırlıyor son 10 yılda. Kur'an'da padişahlık yok zaten. İşte Kur'an'da demokrasi aramalar şunlar bunlar. Ben sana hani reyeli görmek, reyeli görmek diyoruz ya gerçekçi olmak, işte tarihe, olaylara, insanlara daha nesnel yaklaşmak, taraf tutmamak çok önemli bir noktadır. Ben tarafsız davranamam ama adaletli davranmak zorundayım. Yani benim mesela algıda seçicilik diyoruz buna psikolojide mesela klasik Türk müziğindeki enstrümanları hemen fark ederim tarafsız davranamam buna hemen fark ederim ama bu mesela oba'nın güzel bir enstrüman olduğunu inkar et, et, etmemin neden değil oba güzel bir enstrümandır ya da opera iyi bir müziktir ne kadar Türkiye'de kötü şeyler alet edilse de şuraya getireceğim o dönemde padişahlıklarımız Osmanlıdan bahsettiğinizi bu adam padişah hayranı, padişahlık getirmek istiyor. Alak mıyım ben? Şunu soracaksın, soracağız. Osmanlı döneminde seçim yapılabilir miydi, teknik olarak? Hayır. E bu konuş, bu tartışmalar ne peki? Ama özel bir çaba var. Padişahlar. Böyle işte mesela Saddam'ın oğulları gibi kafasına göre ortalıklı serseri gibi dolaşmıyor. Bütün padişah adayları çok ciddi bir eğitimden geçiyor. Mesela şöyle bir yazı okumak isterdim ben ya da şiir okumak isterdim. Şehzade demek var ya çocuk değil o ya. Bir şehzadenin hayatını düşünebiliyor muyuz? Bir şehzadenin. Oyun diye bir şey bilmiyor. Fatih Sultan Mehmet. çok ilginç bir şey söyleyeyim ben sana. İkinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet. 3. erkek kardeş. Yani kim onun padişah olmasını beklemiyor. Bu yüzden sarayda da yetişmiyor zaten. Manisa'da büyüyor. İki abisi taht ilahi hayata rıza edince alal acele. Ondan sonra babası Edirne'ye saraya getirtiyor. Onu. Bakıyor eğitim zayıf, niye çünkü üçüncü çocuk ya, hani bu vali olur, bir şey olur falan diye bunu önemsememişler. Böyle bir şey, babasının yanında da büyümemiş. Üçüncü şehzade psikoloji düşünelim bir de. Biz nasıl tarihçilere de bak, ben şimdi mesela bunu söylediğimiz zaman bir de şey zannediyor, avartıyor, uyduruyor iyi uydurdun, Adam yedi dil biliyor ya. Bu neydi mi kötü? Osmanlı'nın çöküş dönemine bak. Çöküş dönemi bu. Seni komutanlarından tut bilmem kimine kadar. Hepsi Fransızca, İngilizce biliyor. Yabancı dil diye böyle problem yok. Şu anda senin Türkiye'nin başbakanı İngilizce bilmiyor. Cumhurbaşkanı İngilizce bilmiyor. Arapça yok zaten öyle bir şey yok. Yani iki dünyayla konuşabilecek dili yok. Sonra da iletişimlerden kopuklanmış. Dünyalı bir yok ki senin. Yani. Niye? Çünkü sen İstanbullu değilsin. Önceye geleyim. İstanbul'u dediğin adam aa, dünyayı bilir. Dünyayı çok iyi bilir. Ama eli cebin nedir yani. Sakız cinler, tabiri caizse. Evet. Çünkü niye? Ya yani ben Sultan ile Ayasofya örneğini veririm. İşte Sultanahmet'in anlamı şudur. Evet. Ben senin bildiğini biliyorum ama senden daha fazlasını biliyorum. Evet. Bunun anlamı budur. Evet. Sen bugün hayatımda hiçbir taşa şekil vermediğin için zannediyiz ki ya bunların işte, o işte yaptılar. Öyle Hayır, şey ha. Hayırlı Peki, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim, eyvallah. Sağ olasın. Konya'dan aramıştı, acıdım ona. Şimdi aklıma geldi. Saat 3.55, buradayız. Orada mısınız bilmiyorum. Şarkı dinleyelim ondan sonra devam ederim olmaz mı? Ne dinleyeceğiz? Ne dinleyeceğiz? Hmm, şunu dinleyelim mi? Welcome. <makes noise> 8 Asfetisko kon filmi. Filmin kahramanı San Francisco'nun tarihini araştırır. Siyasi tarih değil. Tabii ki daha çok işte magazinlerden tarihini araştırır. Elbette mesela San Francisco'da yaşastaydık. <gülüyor> Ya da Fransa'nın sahil şehirlerinden birinde yaşasaydık. Elbette konuşacağımız şeyler, dilimize alacağımız isimler, bunlar farklı olacaktı. İnsan nasıl dilin konuştuğu dilin mahkûmuysa onunla düşünür. Bu hangi dili mahkûm olmakla alakalı biraz da kısmetlisiniz ya da değilsiniz. Örneğin bir Mesnevi'yi, Mevlana'yı İngilizce'ye çeviremiyorsunuz. Çeviriyorsunuz da çok komik oluyor. Ya da türküleri çeviremiyorsunuz. Mesela böyle girişimler vardır. Türkü sözlerini e, İngilizce'ye çevirmek gibi yetmiyor dil. Genelde tercüme zaten yorum demektir de bazı diller iyice kıstır mesela dinimsiz düşünmek fiilinde 10 ayrı düşünmek biçimi geliştirmişsiniz. Mesela efkar diyorsunuz. Muhakeme diyorsunuz. Müzakere diyorsunuz. Türlü türlü. Diyelim o tek bir kelimeyle anlatıyor bunu. Çünkü on ayrım öyle ayrımlar yok onun dünyasında. Siz bir çok kelimeyi böyle seçerek kullanıyorsunuz. Öyle üretmişsiniz. O da böyle bir şey yok. Bunun gibi bir nevi mahkumluk bu. Mesela Türkiye'de konuşmak istediğinizde mecbursunuz. Yani bu kapılara uğramadan konuşamazsınız. Çok mu keyif alıyorum? Hayır. Yani hatırlarsanız, tabii hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu an 5 saat oldu ben yayında olalım. Beş saattir canlı yayındayım ve söze şöyle girmiştim. O zaman ben konuşmaya başladım. Da İstanbul'da hava kapalıydı ve yağmur vardı şu anda. Gördüğüm kadarıyla hava durulmuş gibi yani yağmur. işareti görmüyorum. Şöyle demiştim. Bahardır, bahar gelmiştir. Böyle bir yürüyüşe çıkmak istersiniz. Günlerden pazardır, cumartesidir. Veya işsizdiniz, işsizsinizdir veya ne bileyim kendinize izin vermişsiniz de. yürüyüşe çıkarsınız Gardrobu karıştırırsınız mevsimlik bir pardiyosu ararsınız e, kod pantolonu bir spor ayakkabı ararsınız ya da ne bileyim mevsimlik bir kazak ararsınız saçlarınızı taramadan dışarı çıkarsınız yürürken böyle kimi semtlerde ııı e, ben Kadıköy'de rastlardım, hala var mı bilmiyorum, selamsız bandosu değil tabi ki, kent orkestrası, Taksim'de rastlamıştım galiba. Bunlar çalacakları yerleri bilmiyorlar, biliyorlar yani Gazi Osmanlı'da çalmıyorlar. Bir Bakarsın, bir grup insan, bir grup müzisyen, 60'ların, 70'lerin 70 şarkılarını çalıyor ama onlar çalarken mutlular. Hani böyle müzisyenlerin, daha doğrusu sahneye çıkan herkesin e, elektrik aldığı bir göz bulması gerektir, gerekir. Onlar da diyelim önlerde böyle yaşı biraz ilerlemiş, eski yılları bilen, o şarkıları bilen, ayağıyla ritim tutan, şarkının sözlerine eşlik eden birilerini görürler. Ve onlar da işte yaşıyoruz. Şükür, bahar geldi. Belediye öyle böyle iki kuruş maaşımızı veriyorlar. Kirayı ödüyoruz. Faturaları ütüyoruz falan diye. Böyle bir İstanbul Göğü'nün altında işte muhtemelen deniz kenarında onlar şarkılar e, söylerler. Müzik yaparlar. Evet. Müzik yapmak diyoruz biz. Sonra. Müzik yaparlar. Siz işte nereden söze girerseniz girin. Nefesinize bağlı. Azminize bağlı. Eninde sonunda uğramanız gereken yerler var. Eninde sonunda yani bunun bir kaçarı falan yok. Hiçbir kaçarı yok bunun. Gerçekten ben, işte şu grup, bu grup hiç derdim değil. Gerçekten soruların peşinden gitmek istiyorum. Anlamak istiyorum. Anlatmaktan öte önce anlamak istiyorum dediğinizde. Bir kere artık ayırız etmeden okumaya başlarsınız. Öyle oluyor galiba. Bir de şöyle bir şey, ufacık şeyler, başkalarının rahatsız etmeyen şeyler rahatsız eder. Mesela ben iki haftadır, üç haftadır vurguluyorum. Ama başka bir şey bilmiyor muyum? Belki bilmiyorum. O da olabilir. Takılmış plak gibi aynı şeyleri tekrar ediyor olabilirim sizin için. Ama tekrar ederek en azından kırk defa duymanızı sağlayarak zihninizde bir yer etmesini istiyorum. Yani yarın bir gün mesela Osmanlı İmparatorluğu, şeklinde bir tamlama duyduğunuzda rahatsız olmanızı ümit ediyorum. Yani şöyle bir soru sormanızı ümit ediyorum en azından. Merkezden yönetilen, eyalet sistemiyle yönetilen ve eyaletlerin merkeze bağlı olduğu bir devlet biçimi nasıl imparatorluk olabilir? Siz büyük devletleri imparatorluk, zanned büyük devletleri imparatorluk mu zannediyorsunuz? E biz mesela ne diyoruz? Bilimsel düşünmemiz lazım. Ya da determinist düşünce falan diyoruz. Nedir bu? Sebep sonuç zincirine bağlanmayı kastediyoruz. Sebep sonuç zincirine bağlanmayı kastediyoruz. E şimdi bu niçin bu halde olduğunu mesela yalnızsınız. Niçin yalnızsınız? sorusunu sorduğunuzda, bu soru sizi bunun sebepleriyle tanıştırır. Çünkü ...ben insan ilişkilerinde insanlara gereken özeni, itimamı göstermedim. İyi günlerinde onlarla birlikteydim ama hiç kimseyi kötü gününde aramadım, konuşmadım. Onlar da beni bıraktılar. Veya ben konuşmaya özürlü biriyim, konuşuyorum ama dinlemiyorum. Düşünürsünüz, incelersiniz. E şimdi... diyeceksiniz ki bunu kim yapacak e herkes yapmayacaktı. <gülüyor> ama en azından ben şöyle diyorum İnsanın yaşadığı yere yabancı olmaması çok önemli yaşadığınız yere yabancı olmamak mesela yabancı bir evdesinizdir gider ne bileyim kanefede yatarsınız üstünüde battaniye alırsınız niye yani hemen bu gibi hemen zaten niye çünkü orası eviniz değildir Sizde var mıdır bilmiyorum. Mesela beni böyle hani sofraya mükellef diyoruz da <gülüyor> yataklara ne dedim onu bilmiyorum. Yani böyle sabun kokan her şeyi yeni serinmiş yastık kılıfları olan belki gün yatak Yani savun kokusunu alabileceğiniz, tertemiz, büyük bir yatakla, yatak mesela beni ürkütür. Ürkütmek yanlış fiil burada. Yani bilmem, beni böyle biraz tedirgin eder. Nasıl bir tedirgin? Nasıl bir tedirginlik? Biraz düşünmem lazım. Biraz düşünmem lazım beyaz sayfa korkusu gibi bir şey mi? Belki. Ama daha çok şöyle bir şey. Mesela ya iki saatte olsa kendi çöplüğümde kendi yatağımda yatayım duygusu. Yani başkasının yatağında mesela sekiz saat yatmaktansa tedirgin yatmaktansa kendi yatağımda üç saat yatayım olsun. Bu psikoloji siz bulunduğunuz şehri kendi şehriniz olarak görmüyorsanız yani aranızda bir ünsiyet öyle diyorlar değil mi eskiden ünsiyet bir bağ bir akrabalık yani bir yakınlık yoksa ne yerseniz yiyin ne kadar maaş alırsanız alın yaşamak mı denir buna Yani kiracının çok iyi bildiği çok iyi bildiği bir şey vardır. Kiracı hiç çakamaz. Çakmak istemez, tamir etmek istemez o başka. Ama geçici olduğunu bildiği için, kendisinin olmadığını bildiği için orayı güzelleştirmez. Daha böyle sınırlı e, güzelleştirme eylemlerine girişir. İşte mobilyaların yerini değiştirir, perdeyi değiştirir falan filan. bağ oluyor. saat 415 müzik arası verelim hoş verin açar ki ...falan sağlar bizimdir. Evet, bunu hep söylüyorum ben. Devam ediyoruz. Biraz şarkı dinleyelim <Gülüyor>